Bütün dünyada insanlar devletlerin güvenceleri altında bir hayata döndüler. Aslında kimsenin kimseye sadakası yavaş yavaş olmaz hale geliyor. Bundan da ne anlıyorum biliyor musunuz? Bir hadisi şerifin mucizeliğinin nasıl gerçekleştiğini görüyorum. Ne buyurur aleyhisselam efendimiz? Ümmetime gün gelecek... Adam vereceği zekatları, sadakaları bir torbaya dolduracak. Omuzuna koyacak. Köy köy dolaşacak. Kardeşim zekat alacak kimse yok mu burada? Ya şarapçı olduğu için vermeyecek zekatını ya da kapısına vuracak. Bu fakir diyecekler. Kardeşim dün biri getirdi sadaka verdi. Ben ne yapayım seni? Ben de sadaka verecek durumdayım diyecek. Sepetiyle, torbasıyla geri gelecek. Zekatını verecek kimse bulamayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi... Rabbimize hamd ediyoruz sosyal güvence ne sağlık alanında ne kömüründe ne gıdasında kimsenin kimseye muhtaç olmadığı güne doğru gidiyoruz. Ama insanların bir çift tebessüme o kadar ihtiyacı var ki. Hele zenginlerin morale o kadar ihtiyacı var ki. O sadaka hiç ölmedi. Para sadakası kalkacak bir gün. Zaten ciddi devletler sen bu çuvalla parayı niye dağıtıyorsun kardeşim sen vergimi kaçırdın diye seni hemen maleciyi arkana çıkaracak zaten. Sadaka vermenin yasal sıkıntı olduğu zaman da gelecek. Neden? Çare yok. Allah peygamberinin mucizelerini tek tek çıkartacak çaresi yok bu işin. Hiç çaresi yok.